Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti. Şüphesiz ki kişinin namazını uzun, Hutbesini kısa tutması, anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa, bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi, ve vazileti ihsan ile, Onu, kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit ikindi namazı vaktidir.